Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Dinde zorlama yoktur sözünü nasıl anlamalıyız? Öncelikle ifade edelim ki bu söz değil, ayettir. Bakara Suresi 256. ayette Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Estaizu billah. La ikrahe fid dini. Dinde zorlama yoktur. Kadde beyene rüşdü min el Çünkü doğruluk sapıklıktan ayırt edilmiştir. Femen yakfur bi ta'wuti. O halde kim ta'wutu ki inkar edip ve yemin bil ve Allah'a iman ederse? Fakad istemske bil urvetil busqa. Sapa sağlam bir kulpa yapı yapışmıştır. Lenfisa melleha yani kopması mümkün olmayan sapa sağlam bir kulpa yapışmıştır. Vallahu semiun alim Allah her şeyi işitir ve bilir. Peki dinde zorlama yoktur kısmını nasıl anlamamız gerekiyor bu ayetin ayetin manasından da açıkça anlaşıldığı üzere doğruluk ve sapıklık ayırt edilmiştir. Yani bu kadar ayan beyan ortaya çıktıktan sonra insanlar dilerse İslam'ı seçerler, dilerse İslam'ı seçmezler. Yani biz onları zorla İslam dairesine sokamayız. Zorla Müslüman olmalarını isteyemeyiz. Dinde zorlama bu manada yoktur. Ancak kişi İslam'ı seçtikten sonra elbette ki zorlama vardır. Yani İslam'ın belirlemiş olduğu e, hayat çizgisini yani belirlemiş olduğu emirler doğrultusunda e, şekillendirmesi gerekir hayatını. Bu da bir zorlamadır elbette ki. İbadetleri olsun, günlük hayatındaki davranış biçimleri olsun, her şeyi belli bir çerçeveye sokmak durumundadır öyle kafasına göre hareket etmesi mümkün olmaz. Bu, İslam dairesine giren için geçerlidir. Tıpkı bir okul öğrencisini düşünün. Okulun bir üniforması vardır ve kıyafet şartnamesi vardır. Bu okuldaki okuyan öğrencileri bağlayan bir emir ve yasaktır. Sokaktan geçen vatandaşa, insanlara bu emir ve yasaklar uygulanmaz. Yani okulun üniformasını giymek zorunda değildir. Ya da okulun mevzuatına uymak zorunda değildir. Ancak okulun içine giren, kayıt olan öğrencilerin bu e, emir ve yasaklara uyması gerekir. Tıpkı bunun gibi, dinimizde de e, İslam dairesi içerisine girene kadar zorlama yoktur. Girdikten sonra elbette ki belli başlı zorlamalar, emir ve yasaklar vardır. Yani bu ayetteki dinde zorlama yoktur kısmını böyle anlamanız. Bunu bazıları yanlış anlıyorlar. Allah'ın emirlerine çağrılan kişiler bana karışamazsın. Dinde zorlama yoktur. Kimse kimseye karışamaz şeklinde çıkışlar yapıyorlar. Evet kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz ama en azından insanları hayra ve güzele Teşvik etme babında uyarma zorunluluğu vardır Müslümanların. Birbirlerini Allah için emri bil maruf, nehi an-i yapmakla görevlidir. Birbirinden mesuldür. Yani uyarılan insanlar bu çerçevedeki uyarıları dahi dinde zorlama yoktur. Bana karışamazsınız şeklinde geri çevilmektedir bu uyarıları. Ayrıca İslam devleti olmuş olsaydı elbette ki e, dindeki zorlamalar daha net bir şekilde ortaya çıkardı. Yani e, emir ve yasaklar daha keskin bir şekilde uygulanırdı. Ama günümüzde İslam devleti olmadığı için e, bu zorlama bölümü Müslümanlar için olması gereken zorlama kısmı yeterince vücut bulmuyor, yeterince hayat bulmuyor. Ama İslam devleti olmuş olsaydı elbette ki zorlamalar devreye girecekti. Kanun yani şeriatın emrettiği emir ve yasaklar, uyguladığı emir ve yasaklar insanlara belli başlı çerçevede uygulatma zorunluluğu ortaya çıkmış olacaktı. Ama günümüzdeki dinde zorlama yoktur hususu. Gayrimüslimler için bu şekildedir. Müslümanlar için biraz önce ifade ettiğim şekildedir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.